El-i Etisam, Bilkitab ve Sünne adlı bölümünü okuyoruz. Bu bölümde birkaç haftadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilim ehlini ittifak etmeye teşvikini Mekke ve Medine yani haraman denilen harem olan, harem kılınan Mekke ve Medine'nin içinde bulunan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı yerler, muhacir ve ensarın yaşamış olduğu yerler, şahit oldukları olaylar ve Nebi Sallallahu Aleyhi sellemin namaz kıldığı namazgah ve insanlara hutbe okuduğu minberi ve Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kabri, babını alıyoruz. Hatırlarsanız <gülüyor> İmam Bukhari Rahimahullah bizlere daha önceki baplarda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, sünnetine uymanın faziletinden, gerekliğinden bahsetmiş. Bu dinde insanın kendi yine göre, kendi görüşüne göre konuşmasının da zemmedildiğini bizlere baplarda, bir önceki bablarda zikretmişti. Bu babta ise bize Medine'nin faziletinden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret ettiği, yaşamış olduğu ve gözlerini ve gözlerini Hayata yummuş olduğu o şehirden bahsediyor. Ve burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu bazı olaylardan bahsediyor. Bunların birçoğu da sünnettendir. Yani Aleyhisselatü Vesselam hayatının son 10 senesini Medine'de geçirmiş. Ve dinin birçok ahkamı Medine'de inmiş. Mekke'de daha çok Nebi Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah tevhid uluhiyet kısmını insanlara tebliğ etmiş, sürekli bunları anlatmış. Ancak Medine'ye geçildiğinde, bununla birlikte, tevhidle birlikte, La İlahe illallahla birlikte, çünkü hayatının tümünde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in La İlahe illallah var. İlk gelmiş olduğu günden, son gittiği, bu dünyadan ayrıldığı güne kadar, hep kelime-i tevhid var. Ancak Medine'de daha çok, tevhidle birlikte aleyhissalatü vesselam insanlar artık onlara farz olan ahkamdan muamelattan, ibadetlerden bahsetmiş, onları beyan etmiştir. İşte hem tevhidde, la ilahe illallah'ta ve isim sıfatlarda e, kitap ve sünnet üzere olmak gerekir. Hem de tevhidden sonra kulların mükellef oldukları, Allahü Teala'nın onları mükellef kıldığı, onlara yapmalarını emrettiği ibadetlerde de kitap ve sünnet üzere olması gerekiyor kulların. Aleykümselam. İşte bunun önemine binaen önemine işaret etmek için de İmam Bukhari rahimehullah bizlere burada bu babı zikretmiş. Bu baba değinmiş. Yani Medine öyle bir yer ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı yollarında yürüdü. Yüce Allah'tan vahyin kendisini o yolda yürürken, o şehirde yaşarken indiği, kimi zaman insanların yapmış olduğu yanlışları uyardığı, kimi zaman onayladığı o şehir. Yani dinin yaşandığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir fiil, kendisinin yaşayarak insanlara örnek olduğu bir yer. Onun için o gün orada din olmayan, Nebi aleyhisselatü vesselamın yaşamış olduğu, o Medine'de o gün din olmayan, Din adına yapılmayan bir şey bugün de din adına yapılamaz. Yani o gün Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de içinde bulunduğu o toplumun din olarak yaşamadığı, dindarlık olarak yapmadığı şeyleri bugün kimse yapamaz? Din adına, dindarlık adına yapamaz. İmam Bukhari bunu anlatıyor bize bu vakte. Sahabeler de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu anlamışlar. Yani aleyhissalatü vesselam sürekli sünnete sarılmanın önemini onlara öğretirken sürekli bidatlardan sakınmalarının gerekliliğini onlara vurgularken sahabelerin anladığı şey ibadetler öncelikle zaten itikat Kur'an ve sünnete göre yapılmalı sünnete göre olmalı, sünnete göre itikat edilip pratiğe, amele dökülmeli. Bu konuyla alakalı olarak, bu babla alakalı olarak sizlere Abdullah bin Mesud sahabenin biliyorsunuz ilim sahibi olanlarından, ulemasından alimlerinden olan Abdullah bin Mesud radıyallahu anhunun başından geçen bir olay var. Bu olay, bu kısa, bu hadise e, Darimi'de geçiyor. Sunen ed-Darimi. Biliyorsunuz, Sunen ed-Darimi, Kutubutis adan sayılan e, bir kitap. E, bu kitabın mukaddimesinde geçiyor. Biliyorsunuz, kitap e, Darimi, i̇mam Müslim de böyledir. Sahi e, İmam-ı Müslim'in e, mukaddimesi var. Ondan sonra artık ne gelir? Diğer kitaplar gelir. Kitabü'l-Iman İman gelir değil mi? İmam Darimi Rahimahullah mukaddimesinde Babu fi kerahiyeti ahdir rai Rai ile amel etmenin rei'ye göre, insanın kendi görüşüne göre e, bunu alarak amel etmenin keraheti, mekruhluğu, haramlılığı bağlı. Daha önceki derslerde hatırlayın. Mütekaddimin e, dediğimiz bu ümmetin geçmiş alimlerinin Genelde mekruh dediklerinde kastettikleri şey neydi? Haram. haram. Hatta allah Teala'nın kitabında bile mekruh dendiği zaman ne ifade ediliyor bu mekruhla? Haram. haram olduğunu daha önce beyan etmiştik, açıklamıştık. İmam Darimi Rahimahullah da diyor ki yani reyi insanın kendi yine kendi görüşüne göre amel etmesinin, hayatını, dinini buna göre tanzim etmesinin haram oluşu babı. Aleyküm selam. Demek ki bir insan konu din olunca bahis, mevzu bahis din olunca ne yapamaz? Kendi aklına, kendi keyfine, kendi reyine göre amel edemez. Böyle bir şey yok. Burada ölçü ne? Ölçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ve bu dini yaşattığı toplum. O toplumun o gün yaşamış olduğu din neyse, din odur işte. O toplumda o gün olmayan din, bugün ne olamaz? Din olamaz. O topluluk mevlid kandilini yapmadıysa Bu topluluk mevlid kandili ne yapamaz? Yapamaz. O topluluk tesbihatı cemaatle çekmediyse dün 5 beş defa kılınan tesbihatı cemaatle çekmediyse bu topluluk da ne yapamaz? Bu tesbihatı cemaatle çekemez. Onların önüne bu topluluk geçemez. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yediği kabı, su içtiği bardağı, ta, e, kaseyi görmüş Resulullah sallallahu aleyhi ve kendini görmüş, onun toprağa ayak bastığı yerleri görmüş, aleyhissalatü vesselam'dan bu dini almış insanlar. O sebeple İmam Darimi Rahimahullah'ın başlığı çok önemli. Babu, babun fî kerahiyyeti ahzir Peki bu bapta ne naklediyor bize İmam Darimi Rahimahullah? Bizlere şunu naklediyor. Diyor ki, Akbarana el-Hakem ibn-i mübarek, Amr ibn Yahya, قال سمعت ابي يحدث عن نبي عمرو بن يحيى babasından babası da babasından yani Amr ibn Yahya'nın babası dedesinden Amr ibn Yahya'nın dedesinden rivayet ediyor diyor ki kunna najlisu ala bab Abdullah ibn Mesud qabla salat al-ghadat sabah namazından önce Abdullah ibn Mesud'un kapısına oturmuş onun çıkmasını bekliyorduk ta iza kharaja mescid Abdullah ibn Mesud kapısından çıkınca, evinden çıkıp camiye gidince, bizler de ne yapardık? Onunla birlikte yanında yürürdük. Niye yürüyorlar Abdullah ibn Mesud'un yanında sabahın köründe? Amaçları ne? Gayeleri ne? Ona ne yapacaklar? Soru soracaklar. Bugünümüze dek bu ilim ehlinin bir metodudur. Biz Suriye Arabistan'da da böyle gördük. Hoca evinden çıkar. Mesela Şeyh Abdülmesin el-Abbad hala hayatta. Hafizeullah Medine'de yaşıyor. Evinden çıkardı. Camisi ile evi arası 100 metre. O iki mesafede, 100 metrede gidip gelirken namazlarda, bazen biz hocayı ziyarete giderdik. Cuma günleri, ikinci namazından sonra. Onunla birlikte kapıda böyle namazdan çıkınca o insanlar peşinden böyle koştura koştura giderler. Yakalayıp ona soru sormak isterler. Yani vakit çok değerli. Bizim şu anda yaşamış olduğumuz zaman gibi değil. Yani biz şu anda kullandığımız ifade bile ne? Vakit öldürmek diyoruz değil mi? Vakit öldürüyoruz. Yani Vakti ihya etmek, yaşatmak lazım iken biz ne yapıyoruz? Vakti öldürüyoruz, geçiriyoruz. Hatta öldürüyoruz. Yani rivayette geldiği üzere iki nimet vardır ki insanların çoğu ondan nedir? Gaflettedir. Bilemezler onun kıymeti. Nedir o iki nimet? Vakit ve sağlık, sıhhat. Yani, sağlığında ibadetini yapmıyorsan, gayret etmiyorsan, oruç tutmuyorsan hastalık birden gelir. Bir gün doktora gidersin ki, der ki sen şeker hastası olmuşsun da artık hoşlamazsın. Ondan sonra vah vah vah deyip ne yaparsın? Bizlerini döversin. Vakit de böyle bir şey. Gençlikte, boş vaktinde vaktini değerlendirmediysen, gayret etmediysen, salih ameller konusunda, Kur'an ezberleme konusunda, ilim okuma konusunda oturup diz çökmediysen, vakit çıktığı zaman... Meşgul olduğun zaman, başka bir şeyler geldiği zaman başına ne yaparsın? Ah dersin. O boş vakitlerim vardı ya. Onları değerlendirseydim şöyle. Diyor ki bu ravi Fecâ'ena Ebu Musa el-Eş'ari fekâle akharaca ileykum Ebu Abdurrahman. Ebu Abdurrahman Ba'd, sahabeden başka bir tanesi geliyor. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Henüz daha Ebu Abdurrahman çıkmamış. Kim o Ebu Abdurrahman? Abdullah bin Mesut. Onun künyesi Ebu Abdurrahman. Soruyor diyor ki o kapıda bekleyen öğrencilerine ilim talebelerine. Ebu Abdurrahman henüz çıktı mı? Diyorlar ki hayır. Fecele semane hatta harac. Bizimle birlikte kapıda oturdu. Bu ilim talebesinin edep adabındandır. E, hocasını bekler. Tak tak tak kapıya gidip vuramaz yani. Nerede kaldın bak biz seni dışarıda bekliyoruz. Olmaz. Sahabe olmasına rağmen Ebu Musa'la o da ne yapıyor? Abdullah bin Nasud'un kapısında oturuyor. Sahabedeki biri yok. Varsa eğer bilmediği bir ilim başka bir kimsede kalkıp evinden çıkıp onun evine ne yapıyor? Şimdi bizim sabahın körü diyeceğimiz vakitte gidip ilim talep ediyor. Biz ise ilim talep etmemek için çeşitli bahaneler arıyoruz değil mi? Yani o Kur'an-ı Kerim'deki E, sureleri ezberlememek adına Metin ezberlememek adına Akide ile alakalı kitaplar ezberleyip okuyup Anlamamak adına birçok bahanemiz var Çalışıyoruz, işimiz yoğun, çoluk var Çocuk var, iş var, trafik var Binlerce bahane Bunların hangisi acaba Allah katında bizlere Mazeret olacak, orası Evet, önemli Diyor ki Femme karaca Kumna ileyhi cemi'an Abdullah ibn Mesud Kapısından çıkınca Hemen diyor ona doğru kalktık gittik hemen soru soracağız. Fekale lehu Ebu Musa ya Ebu Abdirrahman innenir, inni ra'ytu ra fil mescidi anifen emran enkertuhu velem ara velhamdülillah illa hayran. Diyor ki Ebu Musa leşari Abdullah bin Mesut'a ilk soruyu o soruyor. Çünkü o da bir sahabe. Ona bir öncülük tanınıyor. Diyor ki ey Ebu Abdurrahman Geçenlerde bir camide bir şey gördüm. Bunu inkar ettim. Yani kabullenemedim. Hayır gibi de gözüküyor. Yani böyle hayırlı bir şeymiş gibi de gözüküyor. Ama yani e, kendimden de inkar ettim. Soruyor Abdullah bin Mesud Ebu Musaleş Aria. Bu camide gördüğün daha önce gördüğün bu şey nedir? Kabullenemediğin ama bir taraftan da hayır gibi gördüğün şey nedir? diyor ki Ebu MusaŞ yani işte feseete rahu şahit Allah sana ömür verirse sen de ne yapacaksın bunları göreceksin yani sana göstereceğim onların ne yaptığınıhala Raitu filmee kalmen helakan julu Sen ytıyı sala camide namazdan önce camiye gelmiş namazı bekleyen halkalar halinde oturmuş böyle insanlar gördüm diyor İnsanlar Yani ezan okununca gelmemişler camiye. Yani. Ezandan önce, vakitten önce gelmişler. Halka halka oturmuşlar. Namazı bekliyorlar. Namazı beklemek çok faziletli bir amel. kulli كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ وَفِي اَيْدِيهِمْ hasa Diyor ki, bu sahabe Ebu Musa Leşari, mescidde bu camide gördüğüm halkaların, her bir halkanın başında bir adam vardı. Bir adam vardı. Herkesin elinde de dağıtılmış, onlara verilmiş taşlar vardır. feyekulü kebbiru mi'e feyukebbirune mi'e feyekulü hellilu mi'e feyuhellilune mi'e feyekulü sebbihu mi'e feyusebbihune mi'e Bu halkanın başına oturmuş kişi, o halkadaki kişilere diyordu ki, taşları dağıtmış yüz kere la ilaha, yüz kere Allahu Ekber deyin onların hepsi Allahu Ekber, Allahu Ekber, kere diyorlar. Yüz kere la ilahe illallah deyin, tehlil getirin, hepsi yüz kere la ilahe illallah, la ilahe illallah, tehlil getiriyorlar. Yüz kere Subhanallah deyin, hepsi yüz kere Subhanallah diyor. Yani bugün insanlar buna ne diyorlar? Hatme diyorlar. Hatme yapıyoruz Tarikatlar buna ne isim vermişler? Hatme. Halkayı kuruyorlar, camide yahut da dergâhta. Ortaya bir adam geçiyor halkanın başına. Böyle taşları dağıtıyorlar. O onlara ne yaptırıyor? Orkestra şefliği yapıyor. Yani onlara şu kadar, şu üç kere iklas, bir kere Fatiha, şu kadar Elem Neşrah, şu kadar Allahu Ekber, şu kadar La ilahe illallah. Yani sahabenin zamanında olan bir olay bu olay. Daha çok erken. Yani bu işin ortaya çık çıkarılması çok erken. Yakın bir tarih değil. Çok uzak bir tarih. Diyor ki Abdullah ibni Mesud Kale Femazaa kulte lahum Ey diyor Ebu Musa el eşari hmm, Bu gördüğün Camide gördüğün insanlara ne söyledin Bunları yapanlara bir şey söyledin mi Diyor ki Ma kultu lahum şeyen Intidara raik Ve intidara emrik Sana sormadan Senin görüşünü almadan Senin emrini almadan onlara bir şey söylemek istemedim. Sustum yani bir şey söylemedim onlara. Kâl diyor ki Abdullah bin Mesud. en yauddu seyyâtihim vallaminta lehum en la Abdullah bin Mesud diyor ki onlara şöyle deseydin ya. Oturup günahlarını saysınlar. Oturup böyle Allah la ilahe illallah Allahu ekber subhanallah diyeceklerine Otursunlar, günahlarını saysınlar. Ve onlara şunu garanti etmeliydin. Ne demeliydin ki? Onların yaptığı hasenatın, iyiliğin de hiçbir şey zayi olmayacak. Ama böyle yap böyle yapmaları yerine bu şekilde Allah'a ibadet etmeleri yerine otursunlar, günahlarını saysalardı. Diyor ki, sümme mada ve madayna ma'ahu. Abdullah bin Mesud başlıyor yürümeye. Diyor, yürüdü ve biz de onun ardından yürüdük. Hatta ete halka tan min tilka halqa O halkalardan zikir zikir halkalarından hatme halkalarından birisine geldi durdu tavakka alay feqala ma hadha allazi arakum tasnaun dedi ki onlara ne yapıyorsunuz böyle yaptığınız bu şey nedir ben neler görüyorum bu gördüklerim nedir diye soruyor bu zikir çeken insana Yok, aralarında zikir çeken sahabe yok. Ve قال: "ما هذا الذي انتم تصنعون؟" قالوا: "يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبيره والتهليل والتسبيح." Diyor ki bu halkadaki insanlar elimizde taşları aldık. Bu gördüklerin taşlardır. Bunlarla çektiğimiz Allahu ekber, la ilahe illallah ve subhanallah zikirlerini sayıyoruz. قال Abdullah el Mesud diyor ki feuddû sayyiatikum feana zaminun alla yudayya min hasenatikum şey'un Abdullah oturun günahlarınızı sayın siz. E bilin ki, Allah sizin yaptığınız iyilikleri zayi etmeyecektir. Oturun günahlarınızı sayın böyle bir şey yapmayın. Ve yahkum ya ummet diyor ki Abdullah el Mesud vay sizin halinize ey ümmeti Muhammed. Ne çabukta helak oldunuz. Ne çabukta helak oldunuz. Sonra Abdullah bin Mesud bugünkü bizim de zaten İmam Buhari'deki okuduğumuz babla alakalı diyor ki: "Haula sahabatu Nebiyikum sallallahu aleyhi ve sellem." Abdullah bin Mesud sahabeleri gösteriyor. "Haula sahabatu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem." Şunlar Şurada gördükleriniz kimisi namaz kılan, kimisi tek başına zikir çeken, kimisi Kur'an okuyan, kimisi ilim talep eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Mutavafirun ve hadi thiyabuhu şunlar aramızda hala bilinir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin giydiği elbiseleridir. Yani Aleyhisselam'ın zamanından, ölümünden yaşamış olduğu hayattan henüz ne olmamış çok uzun bir vakit geçmemiş. هذه ثيابه لم tuble. Elbiseleri henüz aramızdan çürüyüp gitmedi. İpranıp eskiyip kaybolmadı. وآنِيَتُهُ لَمْ تُكَسَّر. Şunlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yiyip içtiği tas, tabak, çanak. Onlar da henüz kırılmadı. Biliyoruz az sonra gelecek rivayette Aişe radıyallahu anha diyor ki Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bana diyor ne yapılırdı? Bir şey getirilirdi, bir tas, bir leğen. Ondan beraber ne yapardık diyor, gusül abdesti alırdık. İmam Bukhari bu rivayeti niye burada zikrediyor? Yani sahabe bu dine bu kadar yakın, içli dışlı. Onu yaşamışlar. Yani bu din o kadar onların zihninde taze. Üzerinden çok büyük bir zaman geçmemiş. Her şeyi biliyorlar. Abdullah bin i da diyor ki, Bakın daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yemek yiyip, su içtiği tas, tabak, çanak, kap kırılıp dökülmemiş. Biz biliyoruz bundan su içerdi, bundan yemek yerdi. nefsi nefsî biyedihî innekum le ala milleti milletin hiye ehdâ min milleti Muhammed ev muftetihû baba dalâleh. Abdullah bin Mesud şu iki denklemi kuruyor. Diyor ki ya siz bu yapmakta olduğunuz şey ile üzerinde bulunduğunuz bu ibadet ile bir dalalet bir sapıklık kapısı açıyorsunuz niye bu, bu, yani bu dalalet olsun niye bu sapıklık olsun diye sorarsak Abdullah bin Mesud'a alacağımız cevap şu olur çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve henüz hayatta olan ashabının hayatında böyle bir uygulama böyle bir ibadet olmadı olmadığına göre ya bu bir dalalet iki şıktan başka bir üçüncü şık yok Bu yaptığınız ya bir sapıklıktır ya bir dalalettir. Ya da sizler bu yaptığınız ibadetle öyle bir makama eriyorsunuz, öyle bir seviyeye ulaşıyorsunuz ki, ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının ulaşmadığı o makama ererek onlardan daha hidayet üzere oluyorsunuz. Yani iki şıktan başka bir şık yok. Ya o ya bu. Her ikisi de ney? Birbirinden acı. Her ikisi de birbirinden acı. Birisi yani yapılan bu amel ve yapılan her birat sahibine biz bu iki denklemi kurabiliriz. Sen bu yaptığın amelle ya dalalet kapısı açmaktasın ya dalalet üzerine nesin ya da sen peygamberin ve ashabının bulamadığı hidayeti bulmuş yapıyorsun. Onların eremediği, nail olamadığı sevaba Bu amelinle nail olarak onlardan daha öndesin. Her ikisi de birbirinden acı. Öyle değil mi? Diyorlar ki قَالُوا يَا اَبَا عَبْدَ ma مَا illa اِلَّا الْخَيْرِ Günümüzün insanlığının söylediği aynı cümle. Ey Ebu Abdurrahman biz bu yaptığımızda hayır murad ediyoruz. Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Bugün de öyle demiyor insanlar? Ne var ki bunda kötü bir şey yapmıyoruz. Bizim kalbimizdeki niyetimiz Allah'ı anmak, peygamberine salavat getirmek. Bir araya gelip peygamberimize salavat çekiyoruz. Ne var ki bu kandil kutlamakta? Niye bu kadar uğraşıyorsunuz, değil mi? Aynı şeyi bakın sahabeden Abdullah bin Mesud da söylüyor. Abdullah bin Mesud'un verdiği cevap onlara yetmiyor. Abdullah bin Mesud'un vermiş olduğu, kurmuş olduğu bu denklem onların üzerinde bulunmuş olduğu bu şeyin dalalet olduğunu onlara anlatmaya yetmiyor. Niye? Çünkü onlar heva sahibi. Dini neye göre yaşıyorlar? İllerine akıllarına kendi hevalarına göre yaşıyor. Diyor ki: abdullah Yunusut ve kem min muridin lil hayr len yusibahu. Nice hayır murad eden, nice hayır dileyen, nice hayrı isteyen insanlar vardır ki ona isabet edemezler. Çünkü tek başına niyet, hayra isabet, hayra bulmak, hayrı tutturmaya yeterli değildir. Kalbimiz temiz, niyetimiz salih, halis, temiz. O halde yaptığımızda Allah bizim sevap verir. Yaklaşımıyla bir insan ibadetin sevabına nahil olamaz. Yapmış olduğu ibadetin sünnete uygun olması da gerekir. İşte İmam Bukhari Okumuş olduğumuz bu bapta bunları anlatıyor. Sahabeler böyle insanlardı. Medine'de yaşadılar. Aleyhisselatü vesselam'ı gördüler. Aleyhisselatü vesselam kimi zaman onların arasında anlaşmalar, muahedeler yaptı. Rivayetler gelecek. Kimi zaman at yarışı yaptı Aleyhisselatü vesselam. Yani Aleyhisselatü vesselam'ın bir gününü düşünün. Değil mi? Sadece caminin içinde değildi Aleyhisselatü vesselam. Sadece evine kapalı değildi. Çıkıyor. Atları yarıştırıyor. Sahabeleri koşturuyor, yarışıyorlar. At yarışı yapıyorlar kendi aralarında. Şunun değil mi? Kimi zaman geliyor Ensar ile, kimi zaman geliyor Ensar ile Kureyş. Ensar ile Muhacir arasında hayra, iyiliğe yardımlaşmalar için muahede anlaşmalar yapıyor. Değil mi? Demek ki yaşanan din Medine'deki din. Bir insanın Allah'ın dinini kabul edip etmeyeceğini öğrenmesi için bu dini neye sunması lazım? Medine'ye sunması lazım. Medine'de yaşanan dine sunması lazım. Bakın o Medine'deki dine sunan sadece biz değil, sahabeler de böyle. Abla bin neydi? Bunlar peygamberin sahabeleri, bunlar peygamberin elbiseleri, bunlar peygamberin yediği, içtiği kapçanak. Peygamber böyle bir şey yapmadı, ashabı böyle bir şey yapmadı. Siz bunu yaparak Ya dalalet kapısı açmaktasınız, sapıklığın içine giriyorsunuz, farkınızda olmadan. Ya da sizler öyle bir hidayet üzerinesiniz ki, öyle büyük bir ibadet üzerinesiniz ki, bu ibadeti peygamber ve ashabı yapmadığı için onların bilemediği, yapmadığı, sevabına nail olmadığı ibadeti siz yapıyorsunuz. Ve onları ne yaptınız? Siz geçtiniz hidayet bakımından. İşte her bidatın şeyi bu, sonucu bu. Ardından diyor ki Apların Mesut. Minna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haddesena enne kavmen yekra'unel Kur'an la yucavizu terakihim. Allah Rasulullah aleyhisselatü vesselam bizlere haber verdi ki öyle bir topluluk, öyle bir kavim, öyle bir millet gelecek ki okudukları Kur'an onların gırtlaklarından aşağıya inmeyecek. Yani kalplerine ulaşmayacak. O Kur'an'ı anlamayacaklar, fehmetmeyecekler Maalesef bugünkü durumda aynı böyle bir durum. Kur'an-ı Kerim ya ölüler için okunan bir kitap olmuş Ya güzel ses yarışmalarında okunan bir kitap olmuş, öyle değil mi? Ya da ne manaya geldi bilmeden tekrarlanan bir kitap haline gelmiş. Halbuki bu kitabı okuyacağız ve bunun manasını feh fehmedeceğiz, anlayacağız ve kalbimize sindireceğiz. Ma edri lealle eksarakum minkum diyor ki mesut, vallahi bilmiyorum ama diyor çoğunuz Herhalde Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam vasfetti o kimselerdensiniz siz. Yani bidat işleyen, bidat üzere olan adam Kur'an'ı anlayamamıştır. Kur'an onun kalbine girmemiş, inmemiştir. Şayet girseydi, kalbine girseydi o Kur'an şu ayeti anlasaydı, "Laqad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene." Sizin için Resulullah da En güzel örnek vardır. Limenke ana yarzullah'a ve yevmel akhir ve zekrallah'a kesira. Allahu uman. Ahiret gününü uman ve Allahu Teala'yı çokça zikredenler için Resulullah da sizin için en güzel örnek vardır. Ayetini bir insan sindirip kalbine yerleştirseydi, süzülüp şöyle boğazından, yırtlığından, dilinden kalbine gelseydi o insan dinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeyi ne yapamazdı? Yapamazdı. Kuyumcunun kendine altın satmak isteyen müşterisine göstermiş olduğu uyanıklığın daha da fazlasını dinini anlayıp yaşamada gösterir o kimse. Şimdi kuyumcuya gidip bir şey satmak istediğiniz zaman adam bin bir tane hareket çekiyor götürdüğünüz altına. Kırıyor. Üstüne bir şey sürüyor, çiziyor. Farklı farklı testler uyguluyor. Neden? Sahte olabilir bu altın. Sahte olabilir bu altın. O sebeple kuyumcunun o altına vermiş olduğu değerden dolayı kuyumcu bu şekilde özen gösteriyor. Bir kimse sizin için Rasulullah'ta en güzel örnek vardır. Ayetini anlasaydı ne yapmazdı? Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı, bize örnek olmadığı bir şey yapmaya cesaret etmezdi. İşte Abdullah İbni Mesud diyor ki onun için bunlara, bu kimselere sizlerin çoğu bunlardan. Sizlerin çoğu kalbine Kur'an-ı Kerim'in inmediği kimselerden. ثُمَّ تَوَلَّا عَنْهُمْ Sonra Abdullah İbni Mesud arkasını döndü ve gitti. Diyor ki ravilerden Amr İbni Selem'e رَأَيْنَا عَامَّةَ اُلَٰئِكَ الْحَلْقِ هِلَقْ Diyor ki sahabe Bu zikir halkalarında oturup Allah'ı güya zikreden insanların çoğunu Haricilerle yapmış olduğumuz Nehravan günündeki savaşta Bizlere karşı kılıç sallarken Hançer sallarken gördük onların çoğu Ne oldu? Üzerinde bulundukları bidatleri onları Sahabe düşmanı yaptı sahabenin karşısına, düşman olarak karşı safa, karşı orduya asker haline getirdi. Küçük bir bidat diye geçmemek lazım. Velev ki o küçük gibi gözükse de, halbuki Abdullah bin Mesud'un dediği gibi ya bir dalalettir, ki dalalet olduğunda hiçbir şüphemiz yok. Ve bu dalaletten dolayı da o kimseler ne yapıyorlar? Sünnete düşmanlık besliyorlar. Bugün de öyle değil mi? Bakın, bugün insanlar, İslami cemaatlerden bahsediyorum. ...öyle bir hale gelmiş durumdalar ki... ...her türlü görüşe açık olduklarını söylüyorlar. Diyor ki, ya... ...Hümeyni mi? Ya bakılır alınır şeyi... ...yani bu Hümeyni denilen adam... ...Rafi işi ...Ebu Vekir ve Ömer'e söven... ...Aişe Radiyallahu anhay'a söven... ...sapıklıklarını saymakla... ...bitiremeyeceğimiz bu adam... ...ile bile ilgili olarak... ...böyle... ...hoşgörülü olurken bu bidat ehli... ...bu İslami cemaatlerden bahsediyorum... Kendilerine Aziz bin Baz Allah'tan yahut Muhammed İbn-i el Hüseyin'inden yahut da herhangi bir Selefi Meşayihten bir görüş geldiği zaman aman aman dur sakın. Dinlemeye bile tahammülleri yok. Hani sizin gösterdiğiniz o hoşgörü, hani sizden gösterdiğiniz yani bir de bakalım farklı görüşler, farklı e, şey, zenginliktir. İslam'ın zenginliğidir dediğiniz bu görüşünüz hani nerede? İbnü Teymiyen'in bir fetvasına karşı, şey nasırdır el albaninin bir görüşüne karşı. Nerede bu hoş İşte içinde bulundukları bir onları ne yapıyor arkadaşlar? Onları Sünnet'e ve Sünnet'e ehline buz kin duyduruyor. Onları kin tutan bu sahibi yapıyor. Kime karşı? Sünnet'e ve Sünnet ehline. Ehli Sünnet'i gördükleri zaman, ehli Sünnet'in bir sözünü duydukları zaman çıldıracak gibi oluyor. Nasıl ki bu insanlar içinde bulundukları bidatten dolayı öyle bir hale geldiler ki sahabeye karşı kılıç salladılar. Bunlar da sünnet ve sünnet ehlini gördükleri zaman dayanamıyorlar. Kavruluyorlar içlerinde olan kinden dolayı, hasetten dolayı, buğuzdan dolayı. İşte bu bizler için ibret olan bir rivayet. Abdullah bin Mesud'un başından geçen bu olay. İmam Bukhari rahimahullah Bizlere işte bu içinde bulunmuş olduğumuz fasılda Kitabül İhtisam bir kitap ve sünnet, kitapla sünnetin talimatının önemi aslında da bize bunları anlatıyor özellikle bu bapta. Şimdi dönersek hadislerimize en son şu hadiste kalmıştık. An an Ebihi enne Ömer'a arsala ila Aişe izen li an udfena ma' sahibi. Diyor ki Ravi Ömer İbn Hattab Aişe radıyallahu anhaya Bir kişiyi aracı olarak gönderdi. O kişinin kim olduğunu biliyoruz. Diğer rivayetlerden biz. Oğlu Abdullah. Oğlu Abdullah'ı gönderdi. Ve dedi ki Ayşe'ye bana izin ver de iki arkadaşımla, iki dostumla birlikte gömüleyim. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir. Fakult-u Ayşe diyor ki tamam tamam. وَكَانَ الْرَجُلُ اِذَا اَرْسَرَ اِلَيْهِمْ مِنَ السَّحَابَةِ قَالَتْ لَا وَاللّٰهِ Sahabelerden başka bir kimse öldüğü zaman oraya gömülmek istediğinde Ayşe diyor ki hayır olmaz. Yani Ebu Bekir ve Ömer'den sonra özellikle وَلَا اُوْثِرُهُمْ بِأَهَدٍ اَبَدًا diyor ki onları kimseye tercih etmem. Daha artık bitti. Bir, bir açıklamaya göre Yani diyor ki onları ne yapmam artık onları Yani kabirlerinin yanında başka bir kimseye Yer yok. ve ben başkalarını onlara tercih etmem. Evet. Diğer rivayette ise bizlere İmam Buhari rahimehullah nebi aleyhissalatu vesselam'ın ikindi namazından bahseden rivayet aktarıyor. Bu rivayette diyor ki Enes bin Malik enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli al-asr. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? İkindi namazını kılardı. Feyati El avaliye ve şemsum murtefi'a. Bir rivayette de fe yesebuz zahibu avali fe ve şemsum murtefi'a. İkindi namazı biter. İkindi namazından sonra Medine'den bir kimse çıkar. Avali denilen Medine'nin güney tarafına düşen avali bölgesi var. İkindi namazından sonra bir kimse oraya gider gelir. Hala güneş havada parlak bir şekilde var. dururdu. Yani buradan neyi anlatıyor bu Bukhari Rahimullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını ne yapardı? İlk vaktinde kılardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazını ne yapıyor? İlk vaktinde kılıyor. Diyor ki rivayette, bir rivayette ve bu'du'l avali amyal emyal evselase avali denilen bölgenin Mescidine beviye olan uzaklığı 3 ya da 4 mil. 3 ya da 4 mildir. Demek ki bu kadar mesafe olmasına rağmen bir kimse Peygamberimiz zamanında ikindi namazı kılındığında sünnet olan nedir? İkindi namazının ilk vaktinde, erken vaktinde kılınmasıdır. İkindi namazının vakti ise ne zaman girer? Bir şeyin, bir nesnenin gölgesi o nesnenin misli kadar olunca. Yani kalemi koyduğunuz zaman bu kalemin Bir misli olduğu zaman ne olur? Vakit girer. Ve bu vakitte güneş nedir? Daha tepededir. Güneşin kavuruculuğu vardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu nehyediyor. Bir kimsenin oturup namazını kılmayıp, bekleyip, ikindi namazını kılmayıp, bekleyip, bekleyip, sonra da ardından hızlı bir şekilde namazı kılmasını aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Nehyediyor. Ve bunun münafıkların namazı olduğunu söylüyor. Diyor ki tilke salatul münafikin tilke salatul münafikin. Buna alakalı isterseniz rivayeti e, nakledelim sizlere. Bu rivayet Ebu Davud'taki şu sahibi rivayet. E, diyor ki ala ibnu abdurrahman diyor ki dekaltu ala enesi ibni malik. enes ibni malik'in yanına girdim sahabeden. ana ve sahibun li ba'dez zuhur. Ben bir arkadaşım. Öğlen namazından sonra Elas ibn-i Malik'in yanına geldik. Fekale Esalleytumal asra. Bize dedi ki ikindi namazını kıldınız mı? Yani öğlenden sonra girdik ama vakit çıkmış yani ikindi namazı girmiş. Bize dedi ki ikindi namazınızı kıldınız mı? Kale fe la. Biz de dedik ki hayır henüz ikindi namazını kılmadık. Kale fe salliyâ indekuma fil hucra. Dedi ki bize şu hücrede, şu kısımda, şu bölümde Hemen ikindi namazınızı ne yapın? Kılın. Fe <gülüyor> feragna Bizler diyor namazımızı kıldık. Fumman sarafa ileyna Sonra bize doğru döndü Enes ibn Malik. Fe ken evvela ma kellemena bihi En kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bize doğru döndü Enes ibn Malik ve dedi ki ilk söylediği şey şuydu. Kale <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki tilke salatul munafiqin tilke salatul munafiqin bu namaz münafıkların namazıdır bu namaz münafıkların namazıdır yumhilu ahaduhum onlardan birisi bekler bekler de bekler hatta iza kânetiş şemsu ala karneiş şeytan güneş şeytanın tam böyle boynuzuna geldiğinde yani batmaya doğru yaklaştığında kame kalkar fenakara ne yapar? gagalar ne, demek, ne Kara gagalamak. Yani böyle karganın, tavuğun yeri böyle gagaladığı gibi gagalar. Erba'an. Kalkar diyor. Dört kere ne yapar? Yatıp, yatıp kalkar. La yetkurullaha <gülüyor> fiha illa kalile. Allah'ı ancak ne yapar? Çok az anarak Böyle hızlı bir şekilde namazı kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hevasından konuşmadığı için kendi kafasından konuşmadığı için münafıkların bu şekilde münafıklık alameti olduğunu söylüyor. Böyle bir namaz kılacağı için. Bugün bile böyle insanları görmekteyiz. Birçok insan tanıyorum. Böyle onları kimi zaman iş yerlerinde, kimi zaman ofislerinde ziyaret ettiğimizde işte böyle gidiyorsunuz, akşam ezanında bir saat kalmış, yarım saat kalmış adamın yanına oturuyorsunuz. Yani İslami camiadan Türkiye'deki bilinen kendini ehl-i sünnet olarak addeden kişiler bunlar. Ama tabi cahiller. Birçok şeyden haberdar değiller. Oturuyorlar. Tam otururken 10 dakika kala, 5 dakika kala ya diyor ben namazımı kılmadım. Namazı kılmadığını biliyor. Hemen kalkıyor, girip çıkmasıyla yanına yanından çıkıp geri dönmesi bir. Aynı. Yani aradan 2 dakika filan geçiyor. Ne yapıyor? 4 kere yatıp kalkıyor, yatıp kalkıyor Allah'ı çok az bir şekilde anıyor. İşte Enes i̇bn Malik böyle yapanlara ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle dedi: Tilke salatul munafiqin. Bu kimlerin namazıdır? Munafıkların namazıdır. <gülüyor> Demek ki namazımızın sünnete uygun olanı nedir ikindi namazın? İlk vaktinde kılmak. <gülüyor> evet diğer rivayet diyor ki Buhari, قال <gülüyor> حدثنا عمرو بن زراره قال حدثنا القاسم بن مالك الجعيد سمعت السائب بن يزيد قال يقول Kânes sa'u ala ahdin nebi sallallahu aleyhi ve sellem mudden ve sulusâ bimuddikumul yawm ve kad zide fih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki dönemindeki sa' ölçüsünden bahsediyor. Sa' Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ölçü birimleri neydi? Mud Yani mud ne demek? Avuç Sa' birkaç avuçtan oluşan ölçü birimi. İnsanlar bu şekilde ne yapıyordu? Ölçüp tartıyorlardı. Diyor ki bu sahabe, Nebi Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki kullanılan sağ neydi? Mud ve sulusa bi muddikumul yevm. Sizin bugün kullandığınız bir avuç ve onun üçte biri kadar olan ölçüydü. Yani siz bugün bu kadar kullanıyorsunuz ama o gün peygamberimizinkisi neydi? Sağ birimiydi. Bugün siz ne yaptınız diyor. Peygamberin ölçüsünün üzerine eklediniz. Yani onun sağ ölçü biriminden fazla bir ölçü birimi kullanıyorsunuz. Yani burada İmam Bukhari bize bu rivayeti niye nakletmiş? Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde din bu kadar yaşanıyor, bu kadar biliniyor. Aleyhisselatü vesselam'dan kalan eserler o kadar biliniyor ki kullandığı ölçü, bir, ölçü birimini bile biz ne yapıyoruz? Biliyoruz. O halde nasıl olur da Kendi kafamıza göre peygamberimizin yapmadığı bir şey bugün kalkar da yaparız. Diğer rivayet Enes bin Malik'ten bu rivayet diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal Allah'ım mebârik lehum fi mikyalihim ve bârik sa'ihim ve muddihim. yani ehl-el-medîne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine ehline dua ediyor. Nasıl dua ediyor? Diyor ki Allah'ım onların mikyaline. Ne demek mikyal? Ölçü. Eskiden Ee, insanlar terazi olmadan önce ölçülebilen şeyleri ne yapıyorlar? Ölçerek. Mesela çuval ile. Bir çuval, iki çuval yahut da teneke yahut varil. Bunlarla ne yapıyorlardı? Tartıyorlar. Diyor ki bana işte on varil, on çuval, on tenekene getir. da getir. Karşılığında ben de sana on tenekene vereceğim. İşte veyahut da buna karşı sana şunu vereceğim, bunu vereceğim. Faize düşmeden ee, ne yapıyorlardı? Ticaret yapıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine ehlinin mikyaline, ölçüsüne Sa' dediğimiz ölçü birimine ve Mut dediğimiz ölçü birimine bunların her bir ölçü birimidir. Aleyhisselatü Vesselam hepsine dua ediyor. Diyor ki bunları bereketli kıl. Ve bu bereket hala Medine'de var arkadaşlar. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bu duası Medine'de yaşayanlar biliyor, görüyor. Oradaki bereket çok farklı bir şey. Yani biz yaşadık kendi hayatımızda, kendi evimizde Kendi ailemizde, kendi hayatımızda çok net bir şekilde bunu gördük. Evet, diğer bir rivayet. Haddesana İbrahim İbn-i Munzir, Haddesana Ebu Zamara, Haddesana Musa ibn i Okbe, Nafi, An Ibn Ömer. i̇bn Ömer'den rivayetle, diyor ki i̇bn Ömer, Ennel Yahude ca'u ilen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudiler, o Medine'ye yerleşmiş, Peygamber Aleyhisselam'ın vesselamın hicret ettiği o kentte bulunan Yahudiler, Peygamberimize geliyorlar. Bir raculin ve bir ya zina eden bir adam ve kadını getirerek geliyorlar. Fe'mer bihima ferjudma qariban haythu tuḍa'u al-janayiz 'inda al-mascid. İbn Ömer diyor ki bu Yahudi adamla bu Yahudi kadını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem recm edilmesini emretti. Yani zina etmişler ceza olarak recm, taşlanarak öldürülecekler. Nerede yapıldı bu olay diyor İbn Ömer? Peygamberimizin mescidinin cenazelerinin konulduğu kısmında. Yani mescidine çok yakın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olan sahabeden bu işleyen ve gelip itiraf edenleri recmettiği gibi o günün Yahudi toplumunda kendisine gelip itiraf eden kimselere de bu cezayı ne yapmıştır Aleyhisselatü Vesselam uygulamıştır. Tabi bu Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı rejim cezasını inkar edenler işlerine geldiği hadisleri alıp işlerine gelmeyenleri bırakıyorlar. Diyorlar ki Peygamberimizin rejim cezası o dönemde kimlere uygulanmış bir cezadır? Yahudi ve Tam bu, bu rivayet Buhari'de ama diğer Peygamberimizin uygulamış olduğu sahabeden uygulamış olduğu kimselere hamile olarak gelen kadına git çocuğunu doğur ondan sonra emzir ta ki Suttan kesilene kadar ondan sonra get, gel deyip onu recim etmesini ne yapmıyorlar? Yastık altı ediyorlar. Görmezden geliyorlar. Görmek istemiyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara da bu cezayı ne yapmıştır? Uygulamıştır. Buradaki e, mesele nedir? Nebi aleyhisselatü vesselamın bu cezayı uyguladığı yer dahi Medine'de bilinen bir yerdedir. Sahabeler bu cezanın uygulanmasını bildikleri gibi uygulandığı yeri de ne yapıyorlar? biliyorlar. O sebeple dediğimiz gibi, o gün din olmayan bir şey, bugün de din olamaz. Bugün din adına yapılan, dindarlık adına yapılan, Allah'a yakınlaşmak adına yapılan bir şey, o gün yok ise, o ibadetin ibadet diye yapılan şeyin hiçbir kıymeti yoktur. Yani Sahra bu kadar hassas. Bu dini bu kadar zapt etmiş. Deminden dediğimiz gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüdüğü yolu bile biliyorlar. Cenazelerin koyulduğu, mescid oturduğu zikrettiği namaz kıldığı Her yer belli. Diğer rivayete geçelim. Diyor ki Enes İbni Malik radiyallahu anh Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tala'a lehu Uhud. Fekale hâza cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu. Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde Uhud tağına geliyor. Diyor ki Hâzâ cebelun, bu dağ, yuhibbuna ve nuhibbuhu. O bizi sever, biz de onu severiz. Biliyorsunuz Uhud dağı cennette olan dağlardan bir dağdır. Uhud dağı cennette olacak. Nasıl olacak bilmiyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu yapmış? Haber vermiş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allahumme inne ibrahim harrama mekke, Allahım İbrahim ne yaptı? Mekke'yi harem kıldı. Orada başka yerlerde yapılması helal olan bazı şeyler Mekkede haramdır, değil mi? Mekkede al hayvan öldüremezsin, ihramlıyken mesela, değil mi? Kendi şey, kendine biten bir bitkiyi kopartamazsın. Diyor ki Aleyhisselam: Bu enni uharimu ve ben de harem kılıyorum. Ve burada haram kılıyorum bazı şeylerin yapılmasını Medine'de. Sınırları ise ne diyor? Beyne labateyha. Labe siyah taşlık. Medine'de Harra Şarqiyye ve Harra Garbiye var. Medine batı ve doğuda olan, doğusunda olan iki tane taşlık, siyah taşlık volkanik bölge var. Zamanla volkanik olarak volkanlar patlamış. Oralar böyle kapkara siyah taş. Medine bu iki yerin arasında. İşte Aleyhissalatu vesselam da diyor ki ben diyor burayı ne yapıyorum? harem kılıyorum. Yani Medine böyle bir mübarek yer. Faziletli bir yer. Evet. Diğer rivayete geçelim. Ebu Hazim diyor ki: "Ansahel ennu kana bayna cidaril mescid mimma yali'l Diyor ki sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kıldığı minberiyle mescidin Duvarı arasında bir koyunun geçeceği kadar ne vardı? Bir boşluk vardı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından kareler, mescidinden kareler dersek günümüzün tabiriyle. Namaz kıldığı minberiyle caminin duvarı arasında ne var? Koyunun geçeceği kadar bir boşluk var. Bunu bile ne yapmış sahabeler? Görmüşler. Diğer rivayete gelelim. Ebu Hurayra diyor ki Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâ beyne beyti ve minberi ravdatun min riyâdil cennâ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, evim ile evim ile minberim arasında cennet bahçelerinden bir bahçe vardır. Bugün Mescid-i Nebevi'de gittiğiniz zaman görürsünüz. Özel bir bölge orası. Yani halılarının rengi dahi farklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kıldığı, namaza durduğu minber ile onun yanındaki şu anda gömülü olduğu Ayşe anamızın evi, o ikisinin arasındaki yer cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Mesela. Ve devamlı diyor ki Ve, min ala havzi. ve benim minberim kıyamette havuzumun üzerinde olacak. ne diyorlar ki yani Peygamberimizin Medine'de kullandığı o minberi Allah'ın izniyle kıyametten önde olacak. Allah onu nerede koyacak? Nerede bulunduracak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havuzu üzerinde. Yani Medine ve Mescid-i Nebevi böyle karelere böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı eserlere sahip bir yer. Evet. Diğer bir hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin at yarışı yaptığıyla alakalı hadis. Diyor ki Nafi an Abdullah ibn Umar kâle sallallahu Diyor ki Abdullah ibn Umar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atlar ile yarış yaptırırdı. Eğer ilim ehli aslına nakledeceğiz. Ee, diyor ki mesela Kurtubi rahimahullah e, at ve diğer hayvanlar üzerinde musabaka yapmanın, yarış yapmanın caiz olması konusunda ilim ehli arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Hatta ayaklar üzerinde yani maraton olarak koşu yarışı yapmak da diyor caizdir. Aynı şekilde diyor oklarla ok atışı yapmak ve aynı e, şekilde silahlarla yarış yapmak, hedefe vurmak. Bunların hepsi diyor savaş hazırlık babından caizdir. Tabi bu ne zaman olacak? Bu Müslüman bir ülkede, Müslüman bir devlet başkanı varken e, insanlar buna hazır olacak. Buna hazırlanacak. Ta ki kafirlerle kafirlere karşı kullanmak için. Şimdi Müslüman ülkelerde öyle oluşumlar var ki kendi aralarında özel eğitim yapıyorlar. Ne için? Var olan huzuru bozmak için, var olan e, istikrarı e, zedelemek için. Bu caiz değil elbette. Ama bir kul, ben spor yapıyorum. Benim amacım vücudum sağlıklı olsun, sınatlı olsun. E, Allah'a itaat etmede daha gayretli olayım. Tembel olmayayım, gevşek olmayayım, Böyle sürekli uyumamadım modunda olmayayım. namaza çivi gibi kalkayım, ya ön öbür gün Allah'ın emrettiği şartlarına uygun bir cevat olursa ona hazır olayım diye bir spor yapıyorsa, bu da meşrudur. Tabi meşru çerçeve içinde. Yani adam gidip de bir spor salonuna gidiyor. Orada müzik varsa, bayan erkek varsa yahut erkekler böyle açık saçıksa oraya gitmek elbette doğru değildir. Yani. Diyor ki İbn-i Ömer, فَاُرْسِلَةِ اللَّتِي لُّمِرَتْ مِنْهَا وَاَمَّدُهَا اِلَى الْحَفْيَاۜ Bazen Aleyhisselatü Vesselam özel at yarışları. Yani ne demek? Koşu için hazırlanmış böyle alimler diyor ki özel böyle besleniyor. Bunlara besi veriliyor atlara. Ardından ağıla sokulup o çok verilen yem azaltılıyor. Üzerlerine böyle bir şey örtüyorlar. Terletiyorlar hayvanı. Böyle at ne oluyor? Hafif bir hale geliyor ve koşacak bir şekle geliyor. Aleyhisselatü Vesselam hem böyle yarışa hazırlanmış Savaşı hazırlanmış, atları koşturuyormuş, yarışı yaptırıyor. Diyor ki, Hafya bölgesine kadar ila seniyetil veda, veda tepesine kadar velleti lem tudmar emeduha seniyetil veda Yarışa hazırlanmamış atların çok uzun mesafe koşamayacak olan atların da diyor şeyi mesafesi ne oluyordu? Veda tepesi oluyordu. Diğeri, el-Hafya, bu veda tepesi. Oradan başlıyor, veda tepesinden başlıyor. Nereye kadar? İla Mesciidi Beni Zurayiq. Zurayiq oğulları mescidine kadar. Yani mesafede belli. Şuradan şuraya kadar. Diyor ki Abdullah bin Ömer ve inna Abdullah kana fi men sâbâk. Abdullah yani kendinden bahsediyor. Abdullah bin Ömer bu yarışlarda birinci gelenlerden bir tanesiydi diyor. Yani kendisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu, yaptırmış olduğu yarışmalarda ne oluyormuş? Hep yani çoğu zaman birinci geliyormuş. Bunun ardından gelen rivayetlerde bugün bu babı bitirmek istiyoruz inşallah. Ee, diyor ki i̇bn Ömer radıyallahu anh <gülüyor> Abdullah i̇bn Ömer diyor ki babamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberi üzerinde hutbe verirken duydum, işittim, gördüm. Yani bu kareler bu yaşanan olaylar bize neyi anlatıyor? Sahabeler peygamberden sonra bu dini ne yaptılar? Yaşadılar. İşte İmam Bukhari de bu rivayetleri bunun için naklediyor. Diğer bir rivayette Es-Sahib İbni Yezid diyor ki Ennehu semiye Osman ibn Affan hatiben ala minberin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahib İbni Yezid diyor ki Osman ibn Affan'ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin minberi üzerindeyken gördü. Yani sahabe bu dini ne yapmış? Aleyhisselatü vesselamın ağzından almış, kulaklarıyla dinlemiş, kalbine indirmiş. yaşanan bir din. Öyle yani satırlarda yazılı kalıp kitaplarda, raflarda bırakılmış bir din değil. Ve bu din kıyamete kadar da böyle nesilden nesile gelecek. Nesilden nesile gidecek. Yani bu dinin bizden istemiş olduğu sakal, bizden istemiş olduğu elbisenin uzunluğu, namaz kılma şeklimiz, zekat vermemiz bunların hepsi peygamber tarafından sahabeye öğretilmiş. Sahabeden tabiine ondan sonraki nesillerin her biri bir sonraki nesil öğreterek Devam ede gelmiş ve kıyamete kadar bu devam edecek. Kıyamete kadar bu devam edecek. Dileyen bu yolu tutacak. فَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَ Bu benim dost doğru yolumdur. فَتَّبِعُهُ <gülüyor> Ona uyun. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُولَ Bu yolun dışındaki yollara uymayın. Dileyen bu doğru yola uyacak. Dileyen de ne yapacak? O diğer yollar olacak Bugün de zaten gördüğümüz gibi. Binlerce meşrep var, binlerce tarikat var, binlerce grup var, binlerce cemaat var. Her biri sözde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolu üzerine olduğunu iddia etse de işin özüne inildiği zaman bakıyorsunuz ki her biri kendi şeyh efendisinin, kendi hoca efendisinin çizmiş olduğu yolda yürümeye çalışıyor. Bakmıyor bu şeyhin bana yap dediği, emrettiği bu şey sünnete uygun mu değil mi? Kimisi var ki 15 sene balık yememiş. Şeyhi ona nefsini böyle tezkiye etmesini emrettiği için. 15 sene adam balık yemiyor. Çünkü tarikat şeyhi diyor ki ona nefsini ancak böyle tezkiye ederiz. Ben kendim gördüğüm insanlar vardı. Bu 15 sene balık yemeyen insanı da gördüm tabi. 40 gün adam et, balık, hayvansal ürünler yemiyor. Neden? Çünkü şeyhi ona nefsini böyle terbiye etmesini söyledi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve bizlere ...nefsimizi terbiye edecek en güzel yolu göstermiş. Oruç. Ramazan orucu. Her ayın 13, 14, 15. günleri tutulan oruç. Pazartesi, Perşembe oruçları öyle değil mi? Bundan daha güzel bir... ...ibadet olabilir mi? Sen kendi kendine neden ruhbanlık üretiyorsun? Budistlerin yaptığı gibi... Hinduz, ...Hindusların yaptığı gibi... ...Yunan felsefesindeki o mitolojilerde olan yaşanan şeyleri niye taklit ediyorsun? Sizin için Resulullah'ta en güzel örnek vardır. Ayetini neden kendine örnek almıyorsun? Evet. Diğer rivayet diyor ki Ayşe radıyallahu anhâ kâhlet kâne yudâ uli ve li sallallahu aleyhi ve sellem Ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu lehen, bu tas konulurdu. Ve diyor biz ondan hep birlikte, peygamberimizle birlikte ne yapardık? Yıkanırdık. Aleyhisselatü vesselam kimi zaman da hanımlarıyla beraber ne yapmış? Yıkanmış. Kimin zamanında hanımlarla beraber yıkamış. Caizdir. Bir insan hanımıyla banyoya girip beraber banyo yapabilir. Sünnette her şeyin neyini var arkadaşlar? Gördüğünüz üzere bir tafsili, bir ayrıntısı, bir açıklaması var. Diğer bir rivayet Enes diyor ki radıyallahu an Hâlefen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem beynel ensari ve kurayiş fî dâri elletî Enes diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensar ile kurayiş. Bir rivayette ensar ile muhacir arasında birbirlerine Hayırda yardım etmeleri için ne yaptı? Muahede yaptı, anlaşma yaptı. Nerede oldu bu olay? Enes'in evinde oldu Medine'de. İbni Malik radıyallahu anh. İşte din, az önce de ifade ettiğimiz gibi, bu kişilerin yaşadığı dindir. Bunların üzerinde bulunduğu dindir. Bunların dışındaki din adına yapılan her şey, bidattir, sapıklıktır, ateştedir. Diğer divayete gelelim. Ebu burada diyor ki, Kadim tul Medine, Medine'ye geldim, fe <gülüyor> lakiyeni abdullah ibnu selam abdullah ibnu selam'ı ziyaret ettim onunla karşılaştım <gülüyor> fe kale li infalik ilal menzil fe eskiyake fii kadahin şerife fihi rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdullah ibnu selam diyor ki sahabeden gel seni evime davet ediyorum evime gel sana evimde rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içtiği kaseden bardaktan sana bir şeyler ikram edeyim dine bakın arkadaşlar Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek eliyle tuttuğu, mübarek ağzına değdirdiği o kase kimde? Sahabeden Abdullah ibn Selam'da. Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü falanca sahabede. Falanca kıyafeti başka bir sahabede. Tabi o zaman Peygamberimizin yaşamış olduğu döneme yakın olduğu için biliniyordu. Bugün bunu bilmemiz mümkün mü? Mümkün değil. İmkansız. Çünkü zaman o kadar çok uzamış ki bunu kayıt altına alan... bir senet, bir ilim de geliştirilemediği için yalanıyla gerçeği birbirine karıştığı için bu artık itimat edemeyiz. Camilerde binlerce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olduğu söylenen sakal var. Nereden geldi bu kadar sakal? Hatta geçenlerde bakanlardan bir tanesi bile ne yaptı? Yani bu nasıl oluyor diyerek inkar etti. Bu kadar yani nedir bu? Peygamberimiz yapmış mı böyle bir uygulama? Böyle bir var mı Meraz? Evet. <c Mickey> evet. Tabii sahabe döneminde bu Abdullah Selam kendine ziyaret geldi ki gel evime. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içtiği bardaktan içeyim ve Nebi Aleyhissatü namaz kıldığı yeri sana abim göstereyim. Sen de orada gel namaz kıl. Şerefe bak. انطلقت معه وهو فاسقاني سريقا واطعمني onunla beraber evine misafir oldum diyor. Bana evinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o içtiği kaptan bana sevik verdi. Böyle tahıl ürünlerinden ezilerek yapılan bir içecek. Belki bugünkü bozaya benziyor olabilir. Ondan sonra bana diyor hurma verdi ve aleyhissalatü vesselamın diyor o namaz kıldığı evde ben de ne yaptım? Namaz kıldım. Şimdi bu sahabeler bir araya gelip toplanınca taş dağıtıp tesbih dağıtıp gözlerini kapatıp hatime yapıyorlar mı? Her yıl Rabiülevvel ayının 12. günü peygamberimizin doğum gününü kutluyorlar mı? Hayır. Bu ve buna benzer hiçbir bugün yapılan şeylerin hiçbirini yapmıyorlar. Evet. Diğer rivayete geçelim. İbn Abbas diyor ki Ömer radıyallahu anh haddesehu. İbn Abbas diyor ki bana Ömer İbn Ömer anlattı. İbn Ömer de diyor ki Nebi Aleyhissalatu vesselam bana anlattı. Dedi ki: "Etane'l leylete atin min Rabbi." Aleyhisselatü Vesselam hacca giderken, ihrama girecekken o e, vadil akikte diyor bana Allah tarafından bir melek geldi. Ve dedi ki en salli fiyazel vadil mübarek bu mübarek vadide namaz kıl. ve kul umretun ve hacca ve umre ve Hac niyet et. Biliyorsunuz peygamber Aleyhisselatü Vesselam kıran haccına niyet ediyor. Haccın üç tane çeşidi var. İfrat, Temettü ve kıran. Yüce Rab niyaz ediyorum ki bizleri burada duyan işten kardeşlerimize allah Teala en kısa zamanda hac ibadeti nasip etsin. Allah. Kullar gayret etmeli. Kullar istemeli. Hac ibadeti çok büyük bir ibadet ve tevhidin yaşandığı, tevhidin izhar edildiği en önemli ibadetlerden bir tanesi. Aleyhisselatü Vesselam kıran hacına niyet etmiş. İşte bana diyor bu vadide, akik vadisinde kim geldi? Melek geldi. Allah katından ve dedi ki bu vadide namaz kıl. Diğer rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, hacca giden kimselerin, niyet eden kimselerin, Kabe'ye gelen kimselerin ihrama girmeleri için belirlenen son nokta. Buna ne diyoruz biz? Mikat. Her bölgenin bir mikatı var, sınırı var. İşte bu rivayette aleyhissalatü vesselam Necid bölgesinden gelenlere karn denilen yeri sınır olarak belirliyor. Cuhfe denilen yeri Şam'dan gelenlere belirliyor. Zülhüleyfe'yi Medine'den gelenlere ne yapıyor? Mikat olarak belirliyor. Bizler buradan uçakla giderken mesela Medine'nin üzerinden geçerken o mikat sınırına yaklaştığımız zaman pilotlar uyarıyorlar. Diyorlar ki Umre'ye giden ciddeye gidiyor uçak. Umre'ye giden yolcularımız için son çizgi, son sınır, son mikat artık ne yapsınlar? İhramları için niyet etsinler, ihrama girsinler. Bunu niye söylüyor? Bu sınırı kim belirlemiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belirlemiş. O günden bugüne dek o, o sınır biliniyor. Kimse değiştirememiş onu. Değişmesine de mümkün değil. Diyor ki: "Seme'tu en hada min sallallahu aleyhi sellem." Diyor ki İbn Ömer ben diyor bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Ve bana ulaştı ki Belagani ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Kale Ve li ehlil yemen, yemen Halkından gelenlerin Sınırı da yelemlem Mikatıdır -irak, kale, lem irak, iz. irak ona söylenince İbn-i Ömer'e söylenince Diyor ki o gün için Irak yoktu Yani o, o, oradan bir, bir şey yoktu Ama sahabeden gelen rivayetler var Sahabelerin Özel de Ömer İbn Khattab'dan gelen rivayetler Irakların da gelirken girdiği Mikat sınırı belli Son rivayet Salim İbn Abdullah Babasından rivayet ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor babası Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Biliyorsunuz Medine'den çıkıyor Medine ile Zülhüleyfe arasında 15-19 km var Çıkıyor Zülhüleyfe de geceliyor Ee, o gece Peygamber aleyhissalatü Vesselam rüyasında şöyle söyleniliyor. İnneke bibadha mübareke Sen mübarek bir toprakta, mübarek bir vadide, mübarek bir yerdesin. Evet. Bu e, hadis bizim bu baptaki, bu bap ile ilgili almış olduğumuz son hadis. Ee, önümüzdeki hafta Allah bizlere ömür verirse, Allah tarafından nasip ederse e, Yüce Rabbimizin Ali İmran suresindeki minel emri şeyun. bu işte senin bir daklin yoktur. Bu işten sana ne diye Allahu Teala'nın peygamberinin tevbih ettiği, uyardığı bir ayet. biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında rükudan kafasını kaldırıyor. Ondan sonra Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra başlıyor falana falana Allah'ım lanet et demeye. allah Teala da hemen bu ayeti indiriyor. Bu ayetin neden indiği, ne için indiği, Peygamberimizin kimlere lanet okuduğu, inşallah önümüzdeki hafta bunlara değineceğiz. Subhanakallahu mazhi ve Eşhedü en la illa ente